42. Şarap ve alkollü içkiler Alkollü içkilerin hepsi zehirdir. Bugün, bu hakikati, tıp kitapları yazmaktadır. Liselerde okutulmakta olan, kıymetli bir kimya kitabında diyor ki, Alkollü içkiler, eskiden beri keyif verici olarak içilir, az miktarda alındığı zaman, vücutta tembih edici tesir yaptığı, hazmı kolaylaştırdığı gibi faydelerden bahsedilirdi. Halbuki bugün alkolün pek az miktarının bile vücut makinesini harap ettiği ve zararlı tesirlerinin nesilden nesle intikal ettiği ilmi bir hakikattir. İbn Abidin 5. cilt 289. sayfede buyuruyor ki: Şarap, hamr, vin, vayn, dört mezhepte de haramdır. İçmesi ve her türlü kullanılması günahtır. Yalnız sirke yapılması ve susuzluktan ölmek üzere olanın, ölmeyecek kadar su yerine içmesi caizdir. İçmesi haram olan içkiler dörttür. 1- Bir, Birincisi şaraptır pişmemiş üzüm suyu şıra havasız fıçılarda durmakla gaz hambeleri ve köpük meydana gelerek mayalanır şarap haline döner yani üzüm kabuklarında yaşayan ve şıraya geçen bir amayasa adındaki mayanın fermentin çıkardığı zimas adındaki bir madde şıra bulunan glikoz ve levulos adındaki hekzoz şekerlerini parçalar. Şekerler, ikiye parçalanarak, ispirto, etil alkol ve karbondioksit maddeleri meydana gelir. C6-H12-O6, 2-C2-H5-OH, artı 2-CO2. da zamanla şeker azalıp, İspirto çoğaldığı için, tadı şekerli iken, keskin ve yakıcı olmaya başlar. Meydana gelen karbondioksit gazı, kabarcıklar halinde dışarı çıkar. Bu gaz, ispirtolu sıvıda erimeyen tortuları, sıvının yüzüne sürükleyerek, bir köpükle örtülür. Böylece şıra, şaraba dönmüş olur. Çeşitli şaraplarda, %5 ile 20 arasında ispirto bulunur. 2 hektolitre yani 200 litre yahut 115 kilogram üzümden 75 litre şira çıkar. Şiranın 5te biri şekerdir. Onda biri tartarik asittir. Şiradan kükürt dioksit gazı geçirilerek sirke asidi mayası ve başka zararlı mayalar öldürülür. İlk mayalanma bir haftada tamam olur. İspirtosu az olan şarap da haramdır. İmameyne göre ve diğer üç mezhepte köpürmese de şarap olur. Sarhoş etmese de damlasını içmek haramdır. Helal diyen kafir, Allah'a düşman olur. Şarap, idrar gibi kaba necâsettir. Her türlü kullanmak, İlaç yapmak, çamur yapmak, hayvana içirmek, ihtikan yapmak, burnuna çekmek söz birliğiyle haramdır. Satması caiz değildir. Parası haramdır. Bir müslümanın borcunu şarap satarak aldığı parayla ödemesi helal olmaz. Bu para alacaklıya da helal olmaz. Bunun için içki satana ödünç vermemelidir. Az içene de hat vurulur ki, 80 sopadır. Sarhoş edici diğer üç içkiyi içene ise, ancak sarhoş olursa hat vurulur. Şarap köpüklendikten sonra kaynatılıp, üçte ikisi gitse de geride kalanı ve imbiklenerek elde edilen ispirtonun, rakının şarap gibi necaseti galize olduğu söz birliği ile bildirilmiştir. Bunların da damlasını içmek haram olduğu Behçetül Fetavada yazılıdır. Rakıda yüzde kırktan çok alkol bulunur. Şaraptan elde edilen rakı, meşe ağacından fıçılarda birkaç sene bırakılınca konyak olur. 2. İki. İkincisi tıladır. Taze şıra, ateşte veya güneşte ısıtılıp üçte ikisinden azı uçarsa, üçte birinden çok kalırsa, bu kalana tıla denir. Tıla, gaz çıkararak kabarıp, tadı keskin olunca sarhoş eder. Şarap gibi damlası haram ve kaba neçs olur. Üç Üçüncüsü, sekerdir. Hurmanın nakiyi, yani maserasyonu, yani su içinde ısıtmadan bırakılınca, köpüklenir, ve tadı keskin olursa, seker denir. Damlası haramdır. Dört. Dördüncüsü, kuru üzüm nakiyidir. Kuru üzüm, soğuk suda bırakılınca, şekeri suya geçer. Bu suya, kuru üzüm nakiyi denir. Bu, gaz peyda ederek köpüklenir ve tadı keskin olursa, damlası haram olur. Tıla, seker, ve kuru üzüm nakiyi, maserasyonu, gazlanmaz ve tadı keskin olmazsa içmeleri söz birliğiyle helal olur. Seker ve naki hafif netçidirler. İmam Azam'a göre tıla, seker ve nakiin haram olmaları için köpüklenmeleri de lazımdır. Bu üçünde icma ümmet hasıl olmadığı için haram değildir diyen kafir olmaz. İçmesi, İmam-ı Azam'a ve İmam-ı Ebu Yusuf'e göre helal olan içkilerde dörttür. 1- Kuru üzüm veya hurma, şekeri suya çıkıncaya kadar, soğuk suda bırakılır. Sonra hepsi kaynayıncaya kadar ısıtılır. Soğunca süzülür. Bu sıvıya nebiz denir. Nebizin tadı keskin olsa da, sarhoş yapmadıkça, içmesi helal olur. Isıtılmazsa köpürünce ve tadı keskin olunca haram olur. 2. Kuru üzüm ve hurma. Birlikte soğuk suda durup, Hepsi ısıtılıp süzülür. Tadı keskin olsa da, sarhoş yapmadıkça helal olur. Buna halitan denir. 3. Bal, incir, arpa, buğday mısır, Darı, erik, kayısı, elma ve benzerlerinden biri, soğuk suda durup, ısıtılmasa da, sarhoş etmeyecek miktarda helaldirler. Çünkü hadisi i şerifte, şarap, üzüm ve hurmadan olur buyuruldu. Sarhoş ederlerse, haram olurlar. Bira da böyledir. Hububattan elde edilen rakıya, İngilizler, viski, Ruslar, vodka, derler. Bunlar yüzde elli altmış alkolü haviidirler. Dört. Dördüncüsü müsellesdir. Üzüm suyu taze iken yani gaz kabarcıkları çıkmadan, köpürmeden önce ısıtılıp üçte ikisi uçar, üçte biri kalırsa müselles denir. Tadı keskin olsa da sarhoş etmeyecek kadar içmesi helaldir. Şıra kaynarken, içine pekmez toprağı denilen temiz kireç taşı tozu konursa, ekşiliği kalmaz. Pekmez olur. Fransızlar pekmeze sapa ve rop derler. Pekmezde yüzde 60'tan çok glikoz vardır. Pekmeze yumurta akı koyup, karıştırarak kaynatılınca, koyulaşıp, bulama, rezine olur. Şira yani taze üzüm suyu, maut ve pekmez, maut juid ve bulama, rezine ve boza, bosan içmek helaldir. Boza yapmak için 1 kilo kadar bulgur yıkanır, tencereye konur. Fazla su ilave edilir. Yumuşayıncaya kadar birkaç saat kaynatılır. Su ile yoğrularak tel süzgeçten süzülür. Şeker konup eritilir. Maya olarak içine bir su bardağı boza konur, kapanıp soba yanında bırakılır. Ertesi gün ekşi olarak içmeye başlanır. Bunlar kuvvet için, hazm için sarhoş etmeyecek miktarda helal olup sarhoş ederlerse veya çalgı ile keyif için az dahi içilirlerse söz birliğiyle haram olurlar. İmam-ı Muhammed'e göre, bu dört içki, gaz çıkarmış ve tadı keskin olmuş ise, sarhoş etmeyecek kadar az içmesi de haram olur. Fetva da böyledir. Diğer üç mezhepte de böyledir. Çünkü Peygamberimiz, çoğu sarhoş eden içkinin azını içmek de haramdır. Ve sarhoş eden her içki şaraptır ve hepsi haramdır buyurdu. Bu hadisi şerif, hepsinin haram olduğunu bildirmektedir. Yapıları, bileşimleri aynıdır demek değildir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam, maddelerin hakikatlerini, fen bilgilerini öğretmek için değil, bunların hükümlerini bildirmek için gönderilmiştir. Kısrak, inek, deve sütleri mayalanıp tadı keskin olunca müselles gibi olurlar. Birincisine kumis, ikincisine kefir denir. Bira gibi haramdırlar. Bu hususta, İskiripli Atıf Efendi'nin Men-i Müskirat kitabında geniş malumat vardır. Bira yapmak için, arpalar ıslanıp, bir hafta bırakılınca, filizlenirler. Bu sırada, amilaz denilen da ürer. Filizlerin uzunluğu, arpa boyuna yaklaşınca, arpalardan koparılıp ayrılır. Arpalar kurutulup, un yapılır. Bu una malt denir. Malt, sarı toz veya şerbet halinde, skorbut denilen kanama ve zafiyet hastalığında ve çocuk mamalarında kuvvet verici ve hazm için kullanılır. İçinde alkol yoktur. Malt, Sıcak su ile karıştırılıp bırakılınca içindeki amilaz nişastayı mayalayarak parçalar. Maltoz denilen şekere çevirir. Bu şekerli sıvıya şerbetçi otu, Hovblon, Çiçekleri konup kaynatılır. Bu ot biraya koku verir ve berrak yapar. Soğutulup içine ama mayası konur. Bu maya maltoz şekerini mayalayarak parçalar alkole çevirir. Bira hâsıl olur. Çeşitli biralarda, yüzde iki buçuk ile beş arasında, alkol bulunur. Fazla içilince, sarhoş yapmaktadır. Bira mayası, sarı toz veya yoğurt gibi lapadır. Canlıdır. Çıkardığı sıvı, mayalama yapar. Bira mayası, bira fabrikalarında kalan posadaki mayanın, üretilmesiyle elde edilmekte, cilt, hazm ve göğüs hastalıklarında da kullanılmaktadır. Ekmek hamurunda da vardır. Bira, gaz çıkardığı, köpük yaptığı için ve tadı, acı, keskin olduğu için, azı da, çoğu da, her ne maksatla içilirse içilsin, İmam-ı Muhammed'e göre haramdır. Fetva da böyledir. Almanya'da yayınlanan Derşten mecmuası, 1979 senesi ilk ayındaki nüshasında diyor ki, Heidelberg Kanser Tetkik Merkezi tarafından yapılan araştırmalarda, biranın kanser yaptığı anlaşılmıştır. Kansere sebep olduğu bilinen, nitrozaminlerin birada bol miktarda bulunduğu görülmüştür. Bira, alkol alışkanlığına da sebep olmaktadır. Ağrı kesici olarak kullanılan piramidon, içinde fazla miktarda nitrozamin bulunduğu anlaşıldığı için, bu ilaç, sıhhiye vekaletinin emriyle altı ay evvel piyasadan kaldırılmıştı. Orta miktarda ay içen bir kimse, günde yetmiş piramidon hapı almış kadar nitrozamin almaktadır. Yengeç denilen hayvana ve kanser denilen tehlikeli şişlere, arabide seratan denir. Neşetül Ebdan kitabı kanseri içinde yengeçgülü bulunan merhem ile tedavi etmektedir. Teskilül Menafide ırkı medini denilen hastalık kanserdir. Bildirdiği ilaçlardan biri bir avuç içi soyulmuş sarımsak 1 litre süt ile akşam vakti kaynatılır. Pelte haline gelir. Sabaha kadar bahçede bırakılır havadan rutubet alır süt ayrılıp aç iken içilir sarımsak yerine lüban günlük veya sarı sabır kullanılabilir yukarıda yazılı 8 içkiden şaraptan başkasını satmak İmam-ı Azama rahmetullahi teâlâ'ye göre sahihtir fakat mekrûhtur yani Tahrimen mekruhtur. Bunları satan haram işlemiş gibi cehenneme gider. İmame'in rahmetullahi tealaaleyhima bunların satılması da sahih değildir dedi. Afyon esrar ve başka uyuşturucu, heroik maddelerin satışı da böyledir. Necaset karışan suyu içmek haramdır. Cevhre'de diyor ki taze üzüm suya konup Mayalanmadan önce kaynatılırsa suyun üçte ikisi uçmadıkça helal olmaz. Kuru üzüm veya hurma suya konup biraz kaynatılınca helal olur. Buna nebis denir. Taze üzüm ile hurmanın veya taze üzüm ile kuru üzümün karışımı suda ısıtılınca üçte ikisi uçmadıkça helal olmaz. Taze üzüm suyu. Şıra ile, hurma bırakılmış su karışımı da böyledir. Bevl, idrar, pislik gibi necasetleri içmek, yemek haramdır. Mübah olan içkileri, hatta suyu, musikî ile, çalgı ile, kâfirler gibi, fâsıklar gibi içmek de haramdır. İbn Abi'din 5. cilt 238. sahifedeki hadisi i şerifte, suyu alkollü içki içenler gibi içmek haramdır buyuruldu. İbadeti harama benzetmek ise küfre sebep olur. Çalgı, içki, şarkı ile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak böyledir. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh 3. cilt 163. ve 5. cilt 289. sahife buyuruyor ki, arakı hamr, yani rakı ve alkolün, şarap gibi kaba necaset olduğu ve sarhoş edecek kadar içene hat vurulması söz birliği ile bildirildi. Damlasını içene de hat vurulur diyenler çoktur. Alkollü meşrubat içen fâsıkların, kötü kimselerin temizdir içilmesi helaldir demelerine aldanmamalıdır alkollü içkidenin hepsinde ispirto bulunduğundan şaraplı su gibi kabaneç ve haramdırlar bunun için deriye sürülen tentürdiyot alkol kamfre gibi ispirtolu ilaçları ve kolonya gibi lüzumsuz olanları namaz kılmadan önce yıkamak lazımdır Bunları haricen kullanmak ve ispirtoyu yakıt olarak kullanmak ve bunun için satmak ve satın almak caizdir. Benzol, benzin, aseton ve dört klorlu karbon, gaz yağı gibi sıvılar nets değildir. Bunları temizlemeden namaz kılınır. Alkolün teknikte eritken olarak kullanılması günah değildir. Modern tıpta, iyi bir harici, dezenfektan, mikrop öldürücü maddede aranılan iki vasf, asli, kendisinden beklediğimiz tesirinin tam ve şumullü, tali, olmasını arzu etmediğimiz tesirinin ise, asgari olması yahut hiç olmamasıdır. a. Alkol, bakterilerin bir kısmına hiç tesir etmez. Geri kalanların da ancak vejetatif, feal halde olanlarını öldürebilir. Bakteriler, sair zamanlarda spor denilen koruyucu bir tabakaya bürünürler. Müsait şartlar bulunca tekrar vejetatif, feal hale dönerler. Alkol, sporlu bakterileri de öldüremez. Hatta piyasadaki alkoller içinde sporlu bakteriler mevcuttur. Son zamanlarda tecrübeler ifade ediyor ki, cilde sürülen kesif alkol, civar bakterilerin satıhlarında kompakt bir tabaka hasıl ediyor. Bunlara artık nüfuz edemiyor. O halde, tam ve şumullü bir tesire malik değildir. B. Yine cilde sürülen kesif alkol, cilt netslerini, dokularını bakterilere olan zararlarından daha çok tahrip eder. Hatta bu tahriplerle proteinlerden ibaret bir tabaka teşekkül eder. Bu ise onun bakterilere tesirine set çeker. Bu iki vasfı temin edemediğinden, alkol iyi bir dezenfektan değildir. Alkolün mahzurlarını bulundurmayan, ondan çok daha mükemmel tesirlere malik yüzlerce madde vardır. Nitekim bugün birçok memleketlerde alkollü tentirdiyot yerine tesiri daha kuvvetli mersol denilen ispirtosuz tentirdiyot kullanılmaktadır. Merkürokrom adındaki kırmızı tozdan 2 gramı 100 gram suda eritilerek yapıldığı gibi eczanelerde mersol hazırda satılmaktadır. Yapılan istatistiklere göre Avrupa kliniklerinde tıbbi olarak kullanılan alkol miktarı miladi 1900 senesine nazaran miladi 1934 senesinde 10 misli azalmıştır. Her geçen günde azalmaktadır. Ancak alkolün müskirat terkibine girmesinden dolayı çok miktarda istihsali bol oluşu onu tıpta da kullanmaya sevk eden belki Yegane sebeptir. Bench yani ban otu ve kunnep yani haşiş, esrar otu ve afyon gibi sulp katı cisimlerin akla zarar veren çok miktarları haramdır. İlaç iptali his için kullanmak caiz olduğu İbn Abidin'de eşribe sonunda yazılıdır. Bunların fazlasına helal diyen kafir olmazsa da müptedi yani bidat sahibi sapık olur. Sarhoş olarak kılınan namaz sahih olmaz. Sarhoş olmayacak kadar az içkili olarak kılmak mekruhtur. Çünkü alkollü içkilerden herhangi birini keyif için bir damla bile içmek haramdır. Midesinde, elbisesinde azıcık haram bulunan kimsenin namazı, mekruh olur. Gasp yerde kılmak da böyledir. Merecül ül Bahreyn'de, ahmet Zerruk'tan alarak diyor ki, veçd ve hal sahipleri, şuurlarını kaybederlerse, sözlerinde ve işlerinde mazur olurlar. Sima esnasında raks etmek, bağırmak da böyledir. Deli gibidirler. Fakat, bu tasavvuf sarhoşluğu, kendiliğinden olmayıp, akılları başlarında ise, şuurları var ise, mazur olmazlar. Günaha girerler. Şuursuz oldukları zaman, ibadetleri kaçırmaları günah olmaz ise de, akılları başlarına gelince, kaçırdıkları ibadetleri hemen kaza etmeleri lazımdır. Çünkü bu şuursuzluğa kendileri sebep olmuştur. Böyle tasavvuf sarhoşlarının İslamiyete uymayan sözlerine ve işlerine başkalarının uymaları caiz değildir. Kendileri günaha girmezlerse de bunlara uyanlar günaha girerler. Alkollü ve uyuşturucu maddelerle sarhoş olanlar da böyledirler. Sarhoş iken irade ve ihtiyarları olmadığından mazur olurlar ise de bu hale kendileri sebep oldukları için kaçırdıkları ibadetleri kaza etmeleri lazım olur. Riyadun Nasihin kitabında diyor ki: hadisi i şerifte çok içildiği zaman sarhoş eden şeyin az içilmesi de haramdır buyruldu. Bu hadisi i şerifi Cevacir ve Künuzü Dekaik kitapları da yazmaktadır. Bir hadisi i şerifte buyruldu ki: Şarap içmek büyük günahların en büyüğüdür. Bütün kötülüklerin anasıdır, başıdır. Şarap içen, namaz kılmaz. Anası ile, halası ile, teyzesi ile zina eder. Bir hadisi i şerifte, Şarap içen ile arkadaşlık etmeyiniz. Cenazesine gitmeyiniz. Buna kız vermeyiniz ve onun kızı ile evlenmeyiniz. Muhakkak biliniz ki, şarap içen kıyamet günü mezardan, Yüzü kara, gözleri mavi olarak kalkar. Dili sarkmış, pis kokulu olur. Herkes bunun pis kokusundan kaçar, buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, şarap içen cennete girmez, buyuruldu. Ehli sünnet mezhebine göre, büyük günah işleyen, kafir olmaz, imanı gitmez. Bu hadis-i şeriflerin manası, helal diyen, veya kalbi bunu kötü bilmeyen kimse demektir. Yahut şarap içmeyi adet edinen kimse tövbe etmeden ölürse son nefeste imanı gider demektir. İmanla gitmek isteyen şarap içmemelidir. Şarabı içene, getirene, taşıyana, hazırlayana, satana ve iman edene Allahü Teala ve Rasulü lanet eder. Şarap satanın aldığı para haram olur. Dünyada belalardan kurtulmaz. Sarhoş iken kıldığı namazları sahih olsa da kabul olmaz. Yani sevabı olmaz. Bir hadisi i şerifte, şarap içmeyi adet eden ve tapan gibidir buyuruldu. Tahdavi imdat şerhinde diyor ki, odundan, altından, Gümüşten yapılmış insan heykeline sanem denir. Taştan yapılan insan heykeline vesen denir. Kumaşa, duvara ve başka yerlere yapılmış canlı ve cansız resimlerine suret veya tasvir denir. Yalnız canlı resimlerine timsal denir. Saneme vesene surete ve timsale tapınmak, onların faide ve zarar yapacaklarına inanmak, şirk çeşitlerinden biri olur. Böyle tapınanlara putperest ve müşrik denir. Bir hadisi şerifte, bir yudum şarap içene Allahü Teala üç gün gadab eder, buyuruldu. Yani buna tövbe etmedikçe üç gün içindeki iyiliklerine sevap verilmez. Ve günahları affedilmez. Üç gün içinde ölürse imansız gitmesinden korkulur. Bir kadeh içene Allahü Teala kırk gün gadab eder. Fıkıh kitaplarında mesela hidayede diyor ki üzüm şarabı söz birliğiyle haramdır. Helal diyen kafir olur. Bir damla içene hat vurmak vacib olur. Sayit bin Müseyyib, diyor ki geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına kafir olmalarına sebep şarap içmek idi. Emirül Müminin Osman radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinde hutbe okurken "Ey insanlar, şarap içmekten sakınınız. Biliniz ki şarap içmek bütün kötülüklerin anasıdır, buyurdu. Bir hadisi i şerifte, şarapta deva, ilaç hassası yoktur, hastalık yapar, buyuruldu. Erbâin'de diyor ki, Abdullah bin Mesut buyurdu ki, şarap içen kimse, tevbesiz ölürse, mezarını açınız. Yüzünü kıbleye karşı görürseniz, beni öldürünüz. Şarap içenler, beş faidesi olduğunu söylüyor. Bir, kan yapar, yüzü kızartır, güzelleştirir diyorlar. İki, kuvvet verir diyorlar. Üç, hazmı kolaylaştırır diyorlar. Dört, şehveti arttırır diyorlar. Beş, sıhhati korur diyorlar. Bu sözlerinin hepsi yanlıştır. Tecrübeler, Tersini göstermektedir. Hadisi şerifte buyuruldu ki gece namaz kılanların yüzü güzel olur. Şarap içmekle, günah işlemekle yüz güzel olmaz. İbadet, taat etmekle güzel olur. Şarap içenlerin, fasıkların yüzleri çirkin, iğrenç oluyor. Allahü Teala Emfal suresi. 66. ayetinde mealen 100 mümin 200 kafire galip gelir buyurdu. Yani bir zayıf mümin iki kuvvetli kafire galip gelir. Şarap hazmı kolaylaştırır. Evet öyledir. Fakat hazmı kolaylaştıran ve faydalı olan başka helal şeyler de vardır. Sıhhati koruması doğru olmadığını daha önce. Hadis i şerifte bildirmiştik. Şarap içmenin çeşitli hastalıklara yol açtığı meydandadır. Aklı azaltmaktadır. Karaciğeri bozmaktadır. Beyni ve sinirleri harap etmektedir. Eczacılık bülteni Miladi 1970’e1 sayısında içki kullananlarda ağız ve boğaz kanserinin iki misli olduğunu, Fransız doktorları bildiriyor demektedir. Şarabın zararı faydesinden günah ise her günahtan çoktur. Şehveti arttırması da birkaç seneye mahsus olup az zaman sonra azaltarak zevcenin cima hakkına mani olmakta aile saadeti yıkılmaktadır. Riyadü'n-Nasih'inden tercüme tamam oldu. İstanbul'da Enver Ören'in neşrettiği günlük Türkiye gazetesinin 17 Mart 1979 nüshasında diyor ki, Birleşik Amerika Sıhhat Enstitüsünce yapılan açıklamada, alkollü içkilerin bu memlekette senede 205 bin kişinin ölümüne sebep olduğu tespit edilmiştir. Bunların çoğu karaciğer sirozundan ve İçkili araba kullanmaktan ölmüşlerdir. 14 ve 17 yaşları arasında alkol iptilasının arttığı bu sebepten mekteplerde vurucu, kırıcı saldırıların çoğaldığı da bildirilmiştir.